Ukrayna'da doğdum, 36 yaşındayım. Europa'nın üniversitesinde ekonomi okudum. Aynı üniversitede iş ekonomisi bölümünde de yüksek lisans yaptım. İslamiyetle Rusya Kazan'da tanıştım. Daha öncesinde İslamiyetle ilgili sosyal medyada karşılaştığım haberler yüzünden negatif bir bakış açısına sahiptim. Fakat öğrendikçe, okudukça bu haberlerin asılsız olduğunu yaşayarak gördüm. Çok affedersiniz, çok affedersiniz. 7-8 yıl önce Rusya'da tanıştık biz, ben ihracatla ilgileniyorum. O dönemde Rusya'ya gitmiştim işle ilgili. Jülya ilk kez orada tanıştık. Ben Jülya'yla ilk tanıştığımda da kendisine hoşlanmıştım, evlenmek düşünüyordum aslında. Tabii o dönemde söylememiştim daha. Sonra Jülya'ya geldi, evlenmek istediğimi kendisine ilettim. Burada aileme de sürpriz yaptım aslında, ailemde haberi yoktu. Allah Kur'an-ı Kerim'i insanlığa gönderdiğinde peygamberimize ilk olarak okut dendi. Allah'ın tüm insanlığı kapsayan bu evrensel dinini anlayabilmek için aslında tek yapmamız gereken şey okumaktır. Ben de bu şansa eşimin bana hediye ettiği Rusça Kur'an-ı Kerim'e sahip olarak eriştim. bir hediye almıştım. Çünkü İslam'a ilgi duyduğunu biliyordum. Yani e, özellikle Kazan şehrinde Kul Şerif Camii var. Çok modern her, e, bir cami. Orayı ziyaret ettiğini biliyordum. Yani İslam'a ilgisi duyduğunu biliyorum. Bunun üzerine ben e, Rusça bir Kur'an-ı Kerim almıştım. Onu hediye ettim o işte e, Belek Müftüsü nikahımızı kıydı. Orada e, Müslümanlıkla ilgili e, bir takım konuşmalar geçti aramızdan. E, İslamı tercih edebileceğini ama bu tamamen kendi özgür iradesinde olduğunu, biz sadece e, Kuran'ın e, okumasını tavsiye ettim bir kitap olarak. Çünkü e, eşim okumayı çok seviyordu. E, Kur'an hediye ettik orada e, müftü İngilizce e, İslamla ilgili çok güzel bilgiler verdi bize çok yardım yol, nikahımızı kıydık, evlilik yaptık resmi evliliğimizi, nikahımızı da kıydık. Ondan sonra eşim Kur'an okumak istediğinde e, abdest alması gerektiğini işte e, Müslümanların bu tarz bu şekilde Kur'an okuduğunu söyledim. Abdest ilginç geldi ona, abdest aldı. Ondan sonra Kur'an okumaya başladığında gerçekten ben üzerinde çok fazla değişime uğradım, görmeye başladım. Çünkü e, eşim e, okuduğunu anlayabilecek eğitimli zaten e, yüksek lisans mezunu. E, Kur'an okumaya başladığında bazı şeyler bana soruyordu mesela e, neden böyle e, neden e, Kur'an'ı daha iyi anlamaya çalışıyordu. People... İslamiyet'e geçmeden önce erkeklerin kadınlara baskı yaptığını zannediyordum. Fakat Müslüman olduktan sonra bunun doğru olmadığını anladım. Erkekler kadınlara çok saygılı, kadınlar da erkeklere. İslam'ın huzur ve hoşgörü dini olduğunu günden güne daha iyi anlamaya başladım. Okudukça, anladıkça bu huzurlu dinin içine girdim. Beni sakinleştirdi ve ruhuma dinginlik getirdi. İslam'ın saygı, sevgi ve hoşgörü dini olduğunu her geçen gün daha iyi anladım. Müslüman olduktan sonra tarifi mümkün olmayan bir ruh haline girdim. Bu iç huzur hayatıma derin anlamlar kattı. Allah çok şükür. Ramazan'da hep beraber ederek yemeğimiz, iftara buraya dışarıda. Herkes bir tencere yemek yapar, gelir dışarıda yeruk, otururuk bunlarla beraber. Memnunik. Hayatımızdan memnunik. Rabbime çok şükür olsun. Nice insanlara Rabbim böyle nasip etsin inşallah. Geldiği zaman Ramazan çok yakindir. <gülüyor> Bizden beraber oruç tuttu Ramazan'ı tuttu. Yani bu büyük bir mutluluk değil mi? İslam için bir kazanç değil mi? Kocamla ilk tanıştığımızda beni Müslüman olmaya zorlamadı. İslamiyet'te zorlama olmadığını söyledi. Hiçbir baskı görmedim. Ona Müslüman olmak istediğimi söyledim. Çünkü artık okumaya başlamıştım. Ve İslam'ı anlamaya başlamıştım. Eşim bana bu süreçte çok yardımcı oldu. Müslüman olduktan sonra annemle bu konuyu konuştuğumda o da çok destek verdi. Allah bir dedi. Böyle mutluysan, huzurluysan bu yolu bırakma dedi. Musa, İbrahim, İsa, tüm peygamberleri kabul eden çok kapsayıcı bir din İslam. Kur'an-ı Kerim tüm peygamberleri ve kutsal insanları kapsayan, onlarla ilgili çok detaylı bilgiler veren ve onları öven bir yapıda ee, mesela İsa Aleyhisselam'la ilgili çok fazla ayet var zaten. O, çok fazla e, ilgisini çekmiş. Çünkü İslam sadece e, Müslümanlar değil aynı zamanda kendi kutsal saydığı insanları da değer verdiğini e, gördü. Kur'an-ı Kerim'i okudukça, Müslüman olmadan önce inandığım tüm peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini görmek, İslam dinine olan inancımı daha da arttırdı. Allah'a çok şükür hayatımda çok yeni bir pencere açıldı. Bu pencere beni yepyeni bir hayata açtı çok şükür. İslamiyet çok evrensel bir din. İnsanları ırk, renk, dil gibi etnik farklılıklarıyla kabul ediyor. Çok kapsayıcı, insan ayrımı yapmıyor, herkese eşit mesafede duruyor. Tek yapmamız gereken okumak, anlamak ve uygulamak. İslamiyeti hayatının merkezinde tutup Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiği bir yaşamı hayatında oturtmuş bir insanın hata yapması asla mümkün değil. Zaten Allah bu kitabı bize, Hayatımızı güzelleştirmek için yollamadı mı? Sevgi, saygı, hoşgörü, güzel ahlak, yardımseverlik, alçak gönül, tevazu, dürüstlük... Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde yaşamayı emrediyor. Yani güzelliği emrediyor. Hristiyan inancında şöyle bir durum var. Yani mesela buraya Direkt Allah Allah'a muhatap olmuyor. Aracı mesela burada aracılar işte papaz gibi insanlar aracı tutuyorlar. Mesela onlara gidiyorlar onlar tövbelerini alıyor veya işte bu tarz bir inanç var onlarda. Gül'e buna tamamen karşıydı yani beni yaratanla ben neden direkt görüşmek istemeyim veya işte ona dua etmeyeyim ya yani araya ne şey yapayım. Ama Kur'an'da bunu gördü. Allah'la kul arasında herhangi bir perde veya şahıs tutmayan bir yapıda, ondan çok etkilendi ve birlikte ondan sonra e, İslam'ı seçtiği için mutlu olduğunu ve bunu kendi mesela kız kardeşine de tebliğ etmeye çalıştığı, mesela kız kardeşinin de Müslüman olması için mücadele ediyor. Müslüman olduktan sonra, Eşim Ahmet'le evlendik. Bir oğlumuz oldu. Onu sünnet ettirdik. Allah çok şükür mütevazi bir hayatımız var ve çok mutluyuz. Ukrayna'da yaşayan annem ve ailem bana bu süreçte hep destek oldu. Aslında biliyorum ki annem bu olaylar karşısında çok şaşkındı. Fakat gene de desteğini hiç esirgemedi. Hatta annem oğlumu bazen kucağına alıp benim sevimli, tatlı Müslüman torunum diye sever. Ben annemin büyük kızıyım. Gönül ister ki bu yola herkes girsin. Fakat inanç gönülden gelir. Bizler sadece doğruyu anlatabiliriz. Seçimse insanların özgür ve hür iradesine bağlı. Artık Türkiye'de yaşıyoruz. Eşim, çocuğum, eşimin tüm ailesi beraberiz, iç içeyiz. Çok huzurlu bir yaşamımız var. Eşimin annesi, kayınvalidem çok çalışkan birisi. Bağbahçe işleriyle ilgilenir, hayvanları var, ekolojik bir hayatımız var, huzurluyuz. Kayınvalidemi annemden ayırmam, bana İslami yaşamı hayatıma tamamen oturtmam açısından çok yardımcı oldu. Duaları öğretti, namaz kılmayı öğretti, bana İslam aile mahremiyetinin önemini de öğretti büyüklere koşulsuz saygı ve küçüklere hoşgörü İslam'ın hayatıma girmesiyle daha da arttı. Allah'a çok şükür çok mutluyum. Başka ne isteyebilirim ki? Allah bu mutluluğumuzu hiç bozmasın. Geçen de e, Diyanet TV izliyordum, gelinim odasındaydı, duydu geldi, geldi, açtı telefonunu çekti, onu okuyana kadar biz eşimle dinliyorduk, okuyana kadar, bitene kadar, Kur'an okuyana kadar çektiğini. Anne diye çok güzeldi, çok güzel gitti odasına, Türkçesine bakıyor, okuyu açıklamasını okuyor, bakıyor onlara. Seviyorlar demekti, dinlediğiniz zaman, örnek olduğunuz zaman mutlaka onlar kendi kendine yavaş yavaş gelecek onlar. Zorlamaya zaten gerek yok. İslam'ın zorlaması yoktur. İslam'ı tam anlayabilirsek, uygun ve kurallarına bağlı kalırsak hayatta mutlaka başarılı oluruz. Örneğin en önemli şey nedir hayatta? Tabii ki zaman. Zaman hayattaki en önemli anahtarımız, İyi kullanırsak İslam felsefesini de hayatımızın merkezinde tutarsak Allah bize mükemmel bir pencere açar. Allah güne sabah namazıyla başlamamızı emrediyor. Yani bu sabah beşte uyanacaksın demek. Tertemiz bir abdestle namaz ve dua. Namazın vücudumuza mükemmel fiziksel yararı var. Göğe doğru açtığımız ellerimizde ettiğimiz dualar ve bu duaların gerçekleşebilmesi için atacağımız hamleler, çalışmalar, sabır ve azimle mücadele vermek hiçbir zaman karşılıksız kalmayacaktır. Yeter ki Allah'ın bize bildirdiği İslam ve bu yaşantıyı iyi anlayabilelim. Sabah namazıyla güne başlayan ve yatsı namazıyla uyuyup, Hayatını helal, dürüstlük, çalışkanlık, hakkaniyet, tevazu üzerine kurmuş bir müminin duaları inşallah gerçekleşecektir. Dünyadaki herkes bir gün Müslüman olsa ve gerçek bir Müslüman gibi yaşasa dünya çok daha güzel bir yer olmaz mı? İnşallah bir gün herkes İslam ahlakını yaşamına oturtur. İşte o gün dünya daha sevgi dolu bir yer olur. Bana mesela soruyor arkadaşlarım ki yani yabancı gelinler mi? Nasıl yapıyorsun? Nasıl ediyorsun onlarla? Ben dedim çok iyi dedim. İnşallah dedim bekar olanınız varsa size de tavsiye ederim alın o gelsinler Müslüman olsunlar. Müslümanlık çok güzel bir şey. Çok iyi diler. Bizim halimizi, hatırımızı sorarlar. Mesela hasta olsak sürekli başımızdan aşağı. Çok iyi diler. Yani arkadaşlarım da diyeyim ben memnunum. Allah razı olsun onlardan diyorum. Allah güzel bir şey nasip etti onlara. Diğerlerinin başına da nasip etsin inşallah. Biz müzadele etmek mecburiyetindeyiz. Evet. Büyükler Sürü'nün sobanıydı, sorumluluğu var. Allah'ın dinde de sorumluluğu var. Sürü'nün sorumlusu. Onun biz iyiye müzadeli vereceğiz ama takdir Allah'a kalmış. Herkesi, o benim babam. Bizim mı? Orada ilk geldi salonda görüştük. Sanki sürekli böyle bir yerdeydik idik da öyle sarıldık. Annem dedi zaman bana hiç o kelimeyi unutmam ben. Sarıldık, kucakladı beni annem dedi. Orada sanki sürekli böyle bir beraber konuşuyor anlaşıyor. O da çok böyle beden diliyle çok güzel anlar. Hiç problem yok. Ben anlatıyorum. Türkçe'yi nasıl biz anlatıyorum. herkese onlara da o şekilde anlatıyor. Anlayabildiğin anlayla, anlayamadığın <gülüyor> eşleri Çöz ya. Bu yüzden zekalı. Buraya kendim de ders kural zamanlara. Ben kendim okuturmalar Arapça benim biraz var. Ben kendim ders kural zamanlara. Hepisine ben yani elim benci aldı kadar öğretedim. I saw like okay, sayım Cuma. Oğlum ilk Cuma namazına gittiğinde çok heyecanlıydım. Kayınpeder, baba. Ve tüm evin erkeklerini cuma namazına uğurlamak ve oğlumun cemaatle namaz kılması beni çok mutlu ediyor. Allah hepimiz için bir ve tek. Hepimiz ona iman ediyoruz. İslam bana en çok sabrı öğretti. Allah'a ellerimi açıp dua edince onunla kurduğum bağın, bende yarattığı duyguyu anlatamam. Allah çok şükür. Mesela namaz e, kılmayı benden istedi. Beraber kılalım anne dedi. Yüksek sesle oku dedi. Eşin öyle, bana öyle dedi. Okuyalım. Beraber kıldık mesela. Öğretmeye çalıştım. Tespit çekmeye öğrettim mesela. La ilahe illallah Muhammedu Resulullah Allah. Onları söyledik. İslami yandan zaten görüyor yaşantımızı. Zaten görüyor onları. Okumuş tahsilli insan onları biliyor zaten birçok. Kendi yani zaten o şeyleri araştırıyor zaten çok. Biz yeter ki alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayalım. Onun istediği bu örnek yaşam bizi azgınlıklardan, bozgunculuktan, yalandan, kötü bir hayattan uzaklaştırıyor. Bizleri tertemiz, mutlu bir yaşamın içine itiyor. Çok şükür bu dini tanıdım, okudum ve anladım ve Müslümanlığı seçtim. Elhamdülillah. Üzmem nınlık, yavaş yavaş hepsi çok güzel. Çok güzel torunlarım var. Allah uzun amur versin cümlesine. İslami üzerine yaşamayı Rabbim nasip etsin inşallah hepsine. Bu şeker vardı. Sağ olun. Güzel bir aile yaşantımız ben memnunum. Yani tekrar dünya yolsam tekrar yüreğime evlenirdim.